Şeytanı Rijim. Bismillahi r-Rahmani rahim Elhamdülillahi Rabbi al-Aalimin, Hamd رآه رأشه رأصحابه وآله رأصحابه الطيبين الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم استعين بالله الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات. والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق ve delvena resuluhu'n nebi'ül kerim Allahumme ecrina fehme'n nebiyin rahifz'l mursalin ve ilhana amin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem vel qur'an hujjetun leke ev' aleyke sadaqa rasulullah ki ma qal ev'ke ma qal el sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Hatırlayacağınız gibi bu cami-i şerifte yaptığımız derslere bir müddet ara verdik. Giderken biraz dalgınlığımıza geldi herhalde gaflete geldi sizden izin isteyemedim. Yani ayrılışımı haber veremedim ama zannediyorum haber size ulaşmıştır. Burada izah etmek üzere başladığımız bir konu vardı. O konuyu o mevzu bıraktığımız noktadan itibaren inşallah devam ettireceğiz. İnşallah Cenab-ı Hak'tan bir mani olmaz. Allah böyle şeylere mani olmaz da kendi seyyiatımızın, kusurumuzun neticesinde Allah maniler yaratabilir. Bu kusur benden de olabilir, sizden de olabilir. Siz kıymet vermezseniz nimet elinizden alınır ben kıymet vermezsem nimet benim elimden ne alınır eğer siz benim için bir nimetseniz cemaat olarak ve hoca olarak herhalde ben de sizin için bir nimet sayılmam lazım karşılıklı olarak bunu bilmemiz gerekiyor anlamamız, takdir etmemiz gerekiyor Türkiye'de Saat başı işler değiştiği için hangi gün, nerede, ne olacak, işler nasıl gelişecek bunu hiç kimse kestiremediği için derslerime başlarken hep ihtiyatla başlıyorum. Fırsat olursa, imkan olursa, bir mani çıkmazsa ifadelerini kullanıyorum şartların, nezaketini zaten hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Benzionumuz şöyle biliyorsunuz. Bir kişinin herhangi bir insanın doğuştan inanma kabiliyeti vardır. Bütün insanlarda bütün insanlarda inanma kabiliyeti, inanma yeteneği doğuştan itibaren var. İnsanın bünyesinde var bu. İmansız hiçbir insan yok. İnsan olur da inanmaz böyle bir şey düşünmek mümkün değil. Ama ne vardır? Doğru inananlar yanlış inananlar var. Ama insanlar mutlaka inanıyorlar. Bizim imansız dediğimiz kişilerin imanı var. Ama bizim inandığımız, bizim kabul ettiğimiz şekilde inanmadıkları için onlara imansız diyoruz. Yani bizim inancımıza sahip olmayanlar demektir. O ateist dediğimiz, ben hiçbir şeye inanmıyorum. Diyenlerin de inanmamayı inanç haline getirdiklerini görüyoruz. Yani onun inancı da hiçbir şeye inanmamak hiçbir şeye inanmaması gerektiğine inanıyor. Öyle şartlandırmış kendisini. Peygamberler ne işin var? Adem Aleyhisselatu vesselam'dan itibaren. Madem Hazreti Adem ilk insandır. Allah'ın yarattığı ilk insandır ve aynı zamanda Allah'ın ilk elçisidir. İlk peygamberdir. Ondan son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelinceye kadar şokluklarını ifade etmek için bir hadis-i şerifte Cenab-ı 124 bin Peygamber göndermiştir veya bir başka duayıtında hadisin nakledenin tereddüdü var. 224 bin Peygamberden bahsediliyor. Esasen bu dondurulmuş bir rakamda değildir. 124 bin veya 224 bin çok Peygamber gönderildiğini anlatmak içindir. Hani çoğalarda şöyle deniyor yüz binlerce kişi on binlerce kişi bu nedir? oradaki kalabalığın çok olduğunu fazla olduğunu ifade etmek içindir. Hakikaten böyle sayılı yüzümü dört bin peygamber demek değil. yüzünün neresinde bir topluluk varsa oraya mutlaka onları korkutan onların müjdeleri bir elçi gitmiştir. Kur'an'ın açık beyanı budur. Peygamberler şunun için geliyorlar. İnsanlarda doğuştan var olan inanma kabiliyeti zaman içinde sapıyor. Yanlış istikametler alıyor. Doğru inanma şeklini öğretmek için geliyor peygamberler. Sizin bu inancınız eksisidir, yanlıştır, hatalıdır. Şöyle inanırsanız doğru inanmış olursunuz. Demek için geliyor peygamberler. Mekkeliler mesela puta tapınıyor. Puta tapınıyor. 360 tane putu Beytullah'ın içine yerleştirmişlerdir. Kimisi resim şeklinde, kimisi heykel şeklinde. Ama Cenab-ı Hak duyuyor ki in seeltehum men halikas semavati vel vallahi onlara bu gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsam, o puta tapınarlara o müşriklere sorsan yerlerin ve göklerin haliki yaratıcısı kim? le n-Allah. kesinlikle diyecekler ki o yaratıcı Allah'tır. Allah yarattı diyecekler. E peki, madem ki yaratıcı odur, yerin göğün yaratıcısı odur, o sizin ilah diye tapındığınız, mağdur diye tapındıklarınızın da yaratıcısı o, niye yaratıcıyı bırakıyor da onun yarattıklarına tapınıyorsunuz? Dediği zaman, o zaman diyorlar ki, Canım bu alemde milyarlarca iş var. Bir tek Allah bu kadar işi nasıl yürütecek diyorlar. Yağmurları birine teslim ediyorlar, rüzgarları birine teslim ediyorlar, efendim, aydınlığı birine veriyorlar, karanlığı birine veriyorlar. Allah'ın işini kolaylaştırmak için ona eşler, benzerler, ortaklar buluyorlar. gidin şimdi siz biraz sıkıştırın o ateistim diyenleri inanmıyorum hiçbir şeye diyenlerin azıcık canlarını yakın Allah diye feryat edecekler yani yok olmayan bir varlığa niçin feryat ediyorsun sen diyeceksin ondan sonra o normal şartlar içinde yok diyor vicdanını teskin edebilmiş değildir kalbine bunu inandırabilmiş değildir Netece, en zor iş inanmaktır. Yani doğruya inanmaktır. Bakıyorsunuz, koskoca adamlar, profesör olmuş, doktor olmuş, ne bileyim dünyanın belli başlık ülkelerinde kürsü sahibi olmuş, keşiflere sahip, bir türlü bu adama Hz. Muhammed, Allah'ın elçisidir de dedirtebiliyorsun bunu söylemekte ne sıkıntı var niye inanamıyorsun sen buna inanamıyorsun Allah'a kulluk etmesi gerektiğini ona kabul ettiremiyorsun o kadar yorucu işlere giriyor ki yapması gereken ibadetler yaptığı işlere göre en kolay işler e bu kadar zor işi başarıyorsun da bu kolay bir işi yapamıyorsun o inanmayla alakalı insan inanırsa dağı deler Ferhat gibi Hükümler onu sevgilisinden ayrılmış, dağın arkasına atmış aşılması mümkün değil adam dağı deliyor ve o iptidai şartlarla İnanırsan ben bu dağı delerim, delersin ama inanmazsan bir santimlik tahtayı da delemezsin bu inanmakla alakalıdır İnanmış bir Müslüman, boy abdesti alması gerekiyor, cünür olmuştur, buzu kırıyor, buzun altındaki suya giriyor, yıkanıyor, şiri gibi, hiçbir şey yok. O zayıf inanmış adam evinin içinde, karanederli dairede, ay yıkanırsam ben hasta olurum diye cünür dolaşıyor. Bunlar imanla alakalı. Yani insanın beden sağlığı da, ruh sağlığı ve imanla çok yakından alakalıdır. En zor işlerden birisi de o var olan imanı koruyabilmek. Onun devamını getirebilmek. Her zaman mevcudiyetini sağlayabilmektir. Herse gelirsiniz, bir an için ikna edilmiş olursunuz ve inanırsınız. İslam dinini kabul edersiniz. Sonradan şartlar değişir, bozulur, başka şeyler ağır basar ve o inancınızı yitirebilirsiniz. Önemli olan, onun devamını sağlamaktır. Devamını getirebilmektir. İşte bizim buradaki dersimiz, yapılan bir imanın, usulüne uygun, aidesine uygun bir kişi eğer iman edebilirse yapılan o iman geçerli midir değil midir? Yani ben inandım, benim inandığımı kabul etmek zorundasınız. Diyemez kimse. Ben nasıl istersem öyle inanırım diyemez kimse. Allah'u zülgelal nasıl istiyorsa öyle inanacaksın istediği şekilde inanmaya mecburuz. Peygamberinin istediği şekilde inanmaya mecburuz. Geçerli iman budur. Öbürleri geçersiz. Bir inançtır, bir imandır ama Allah ve peygamberince geçersiz olan bir imandır. Kurtarıcı değil. Belki felaketlere sürükler adı iman olmasına rağmen katında yapılan imanın makbul olması için geçerli olması için imana vaat edilen sonuçların iman edene vaat edilen neticelerin o imanla sağlanabilmesi için ben de iman var ve imana vaat edilen neticeleri de Allah'tan bekliyorum diyebilmen için tam sekiz şart var. İşte tamamlamaya çalışacağız. Bu sekiz şartı eksiksiz yerine getirmek mecburiyeti var. Bunlardan üç tanesini söylemiştim. Birincisi iman devamlı ve sabit olmalıdır. Yani ben İslam dinini kabul ediyorum diyorsun. Ben Müslümanım diyorsun kaç günlüğüne. Kaç seneliğine Müslümansın. Ben ne olacak? Hayatta kaldığın müddetçe. Allah'ın verdiği ömrün sonuna kadar ben Müslümanım. Bu dine bağlıyım. Hatta ebedi hayatta inancım gibi bu olacak. Yani dünyada ölene kadar Müslümansın. Öldükten sonra başka bir şey mi olacaksın? Gene Müslümansın. Ölene kadar... Allah birdir. Diyorsun. E öldükten sonra iki olmayacak ki Allah. Gene birdir Allah. Yani iman mutlaka devamlı ve sabit kalmalıdır. Geçici olan imanlar iman değildir. Makbul değildir. Geçerli değildir. Herkes niyetini yokluyor. Şöyle içinizi bir yoklayın. Ben ne zamana kadar Müslüman? Şimdi o geçici Müslümanları siz tanıyorsanız eğer bir aksaklık olmazsa 18 Nisan'da gelecekler karşınıza gelecekler karşınıza ve siz onların yanında çok zayıf kalacaksınız şimdiye kadar Allah adını biliyoruz. diyor ki birisi <gülüyor> biz terörle mücadele ediyoruz niçin milletimiz için Allah razı için. Vay vay vay vay. Halbuki teröristin başı kendisi. Hangi Allah rızası? Terör ne diyorsun sen? Terör yani bir ülkenin nizamına Türkiye Cumhuriyeti'ndeki düzene karşı gelen teröristtir de bu devleti yıkmak isteyen teröristtir de bir kainat nizamı olan İslam'a karşı gelen nedir? İslam, bir devlet düzeni değil sadece. Bir devletler düzeni de değil. Bir dünya düzeni de değil sadece. Bir kainat nizamıdır İslam dini. Canlı ve cansız bütün varlıkların tabi olduğu bir nizamdır. Adam bu cihan şumul nizama karşı geliyor, Beyefendi suçsuz, tertemiz, o nizama bağlı olanlar suçlu, kusurlu, günahkar ve bana karşı gelirsen terörist olursun, bana itaat edersen dürüst bir adam olursun. Cemaat, öyle dövülecek adamlarsınız ki siz Allah'ım. Böyle bir meşe odunuyla on tane vurmam lazım, bir demem lazım. Öyle dövülecek kişilerseniz siz, sadece dünya menfaati için, beş paralık, on paralık geçici istekler için imandan vazgeçiyoruz biz. O gavurun peşinde, bu dinsizin peşinde dolaşıp duruyor bu Müslümanlar. Şu camide böyle kuzu gibi oturuyorsunuz ya, böyle bunlar dinliyorlar şimdi, her şeye inanıyorlar bunlar, her şeyi kabul ediyorlar. Vallahi yanlış billahi yanlış, kabul etmiyorsunuz maalesef. İslam'a için söylemiyorum ben bunları. Acıdığın için söylüyorum. Vallahi size de acı bunları söylüyorum. Yoksa umurumda değil e ne yap. Ama bir ahiret hesabı var. Siz de bu hesaba tabisiniz, ben de tabi. nasıl Müslüman'sın ki sen? Bir türlü dostunu düşmanını seçemiyorsun. Nasıl Müslüman'sın ki sen? Şaf Müslümanı ayırt edemiyorsun ya. Bu olmaz. Böyle bir Müslümanlık olamaz. Kafirle Müslümanın muhakkak seçeceksin. Ayıracaksın, vereceksin. Bu adam fırsatı bulursa ezer geçer. Ne dinini tanır, ne kitabını tanır, ne peygamberini tanır, kimseyi tanımaz. İman geçicilik kabul etmez. Devamlı ve sabit olmalıdır. Birinci şart. İkincisi, Dinde inanılması gereken ne varsa ki dinin tamamına inanmak mecburiyeti var. Dinin bir parçası ise ona mutlaka inanmak zorundasınız. İnanmazsan o dinin diğer maddelerine inanmak da seni kurtarmaz. Tamamına iman etmek mecburiyeti var. Dinin tamamına ama yüzde yüz ölçüsünde kesinlikle iman edilmelidir. İslâm tamamını kabul edeceksin ve tereddütsüz kabul edeceksin. Acaba yürütten sonra dirilmek var mı? Bu şüphe götürmez. Yüzde yüz dirileceğiz. Acaba bahsediyor Kur'an'da olduğu söyleniyor cinlerden bahsediyorlar cin diye bir varlık var mı? %100 var e ben görmüyorum senin görmediğin bir şeyin olmaması gerekmez ki sen ruhunu da görmüyorsun yok mu diyeceksin ona arada bir başın ağrıyor başım ağrıyor diyorsun ben görmüyorum devam söylüyorsun desem kızmaz mı adam bana ya ben kıvramıyorum e göster bakayım o ağrını nerede o? en çok şeye inanıyoruz ki onların hiçbirisini görmüyoruz. Yani bir şeye inanmanın şartı onu görmek değildir. Ve dinde asıl olan gayba iman etmek. Görmeden inanabilmektir. Esas olan budur. Hem dinin tamamına hiçbir meselesini atlamadan hem de tam bir kesinlikle karadütsüz şüphesiz, net, derrak bir şekilde iman edilmelidir. İkinci şart da budur. İmanın makbul olmasının şartı. Üçüncü şartımız, orada kaldık. Herkes, benim inancım doğrudur diyor. Şimdi şu cemaatle teker teker konuşsak, çok ayrı görüşler ortaya çıkar. Mesela ortak bir konu namaz. Mevzumuz namaz olsun. Namazı tartışalım. Şu cemaatin sayısı kadar namaz fikri ortaya çıkar buralar. Halbuki herkes standart inanmalıdır. Az çok fikir farkları olur. Düşünce farkları olur ama bu esas da olmaz. İşte bir inanma şeklinin Geçerli olması için o inancın ehli sünnet ve cemaat inancına uygun düşmesi lazım. Ehli sünnet ve cemaat. Bu öyle bir tabir ki bu ehli sünnet ve cemaat en uzunlu bilginizi, yani bunu hiçbir zaman unutmamam gerekiyor dediğiniz şey neyse onu nereye yazıyorsanız bu ehl Sünnet ve Cemaat'ı oraya yazacaksınız. Bu neresi de? Beyninizin içi. Keşke mümkün olsa da bu beyinleri açıp oraya eli Sünnet ve Cemaat tabirini kazıyıp yerleştirebilsek. O kadar ciddi bir olay. ehl Sünnet ve Cemaat. Eskiler işi çok sıkı tuttukları için Eski nüfus kağıtlarında eski nüfus kağıtlarında kişinin dinini yazdığı gibi mezhebini de yazar. Tamam. Müslümanım diyor. O Müslümanlık adı altında neye inanıyorum? Onun inandığı İslam nasıl bir İslam? Şimdi anadan doğuma çıkmak geziyorlar. E Müslümanım diyor. Ömer Bey'i namaz kırmıyor. Müslümanım diyor. Gece gündüz sarhoş. Müslümanım diyor. Hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Devamlı zina ediyor. Müslümanım diyor. Bir de bunların hiçbirisini yapmayan, bu suçların hiçbirisini yapmayan bir adam var. O da Müslüman. Bunları mutlaka ayırmak lazım. Değerli sünnet vel cemaat nedir? Onu şöyle iki cümleyle ifade edeceğim. Yani ikide bir ehli sünnet diyorsunuz ve ne demek istiyorsunuz? Ayrım yapmak için mi? Hayır. Ehli sünnet vel cemaat sözü size bir şeyleri çağrıştırmamalı. Çağrıştırsa da bir şey ifade etmez de çağrıştırmamalı. Adı İslam olan İslam dininin bir başka ifadesi ehl sünnet vel cemaattır. İslam demek ehl sünnet vel cemaat demektir. ehl sünnet vel cemaat demek de İslam demektir. Efendim ehl sünnet diyorsun sen Şiileri ayırıyorsun, Alevileri ayırıyorsun. Onları ben ayırma. E, kendileri ayrılırlarsa kusura bakmasınlar. Niye ayrılıyor? Ona kim ayrıl demiş ki ayrılıyor? Kaldı ki hepsi de ayrılmış değildir yani. Öyle bir ayrım için konuşmuyorum ben. İşin özünü söylüyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifinde buyuruyor ki Hz. Musa'nın aleyhissalatü vesselamın kavmi Hz. Musa'nın kavmi 71'e bölünmüştür yetmiş bir firka olmuşlardır, sınıf olmuşlardır. Bunlardan yetmişi cehennemliktir. İçlerinden bir firkası bir sınıfı cennet ehlidir. Yetmişi yanlış inandığı için hatalı inandığı için cehenneme yuvarlanacaktır. Hazreti İsa'nın kavmi ise yetmiş ikiye bölünmüştür. Hazreti İsa'nın ümmeti. Onların da yetmiş biri cehennemliktir. Bir zümre cennet ehlidir bunlardan. Yetmiş biri yanlış inanıyor. İsa Allah'tır diyor, Allah'ın oğludur diyor. Hazreti Meryem Allah'ın karısıdır diyor, diyor. diyor Cehennemliktir bunlar. Benim ümmetim ise Cenneti Muhammed ise 73 e ay diyor peygamberimiz. Bu 73'ün 72'si cehennemdir. Bu 73'ün 72'si cehennemdir. İçlerinde bir firka var, bir firkayı naciye kurtuluşa hak kazanmış, kurtuluşa layık cennet ehli tek sınıf var onlar cennetliktir buyurduğu zaman sordular men hum ya Resulallah bu yetmiş üçün içinden kurtulabilenler kimlerdir ey Allah'ın Resulü Peygamberimiz buyurdu ki ellezine hum en aleyhi ve ashabi onlar benim ve ashabımın yolu üzerinde bulunanlardır benim yolumu takip ediyorlar, benim ashabımın, ilk Müslüman arkadaşlarımın izini takip ediyorlar. Canım peygamberin yolunda olmak yetmiyor mu? Yetmiyor. Niye? Çünkü peygamberin yolunu biz o ashabtan öğreniyoruz. Peygamber nasıl yedi, nasıl içti, nasıl yürüdü, nasıl yattı, nasıl uyudu? Eşiyle nasıl görüştü? Ticareti nasıl yaptı? Kafire muamelesi neydi? Müslümana neydi? Bütün bunları öğrenebilmek için ve bu ölçüler içinde peygamberi takip edebilmek için onun ilk talebeleri olan sahadeden biz bunları öğreniyoruz. Adım adım izliyorlar onlar Allah'ın peygamberini. En özel hayatını da biliyorlar. Dört duvarın arasında kendi yatak odasında peygamber hanımına nasıl yaklaşıyor? Allah'tan başka görev var mı? Yok. Sahabe bu davranışları biliyor. Nasıl biliyor? Hz. Muhammed haber veriyor onlara. Bu iş şöyle olacaktır diyor. hayvan gibi değil. Tarif ediyor. Ona da tarif ediyor peygamberimiz. Çünkü her konuda örnek Allah'ın Resulü. Her konuda örnek, her konuda önder. bunu hayatını biliyor. Onun için peygamberin yolunu, sahabenin yolunu takip edenler, ehl sünnet ve cemaat çizgisini yakalamış olanlardır. E onları tanımak lazım. Peygamberi tanımak lazım. Yani siz bir Müslüman düşünüyor musunuz? Ben Müslümanım diyecek, evet... Ben Hazreti Muhammed gibi inanmıyorum diyecek o Müslüman olur. Peygamberin gibi inanacaksın elbette. Bu imanı tarif eden kişidir. İlk iman eden kişidir. Amener Resul. Kur'an'da her yasından sonra okuyoruz. Peygamber kendisine indirilen kitaba iman etti diyor Cenab-ı Hak. Siz Kur'an'a iman edin beni bırakın. Böyle bir şey diyor mu peygamberimiz? Önce bu iman ediyor. Gelen vahye, gelen ayetlere önce bu iman ediyor. Siz de benim gibi iman edin diyor. Ve sahabe ilk iman eden nesil sahabedir. Son onları takip edenler, son onları takip edenler nesilden nesile bu iman bize kadar intikal etti. 14 asırdan beri. E şimdi çıktı. Örhanım biz bütün inançlara saygılıyız. Hayır! Kim demiş bunu? Böyle diyen kafir olur. Bakın böyle diyen Müslümanlık çerçevesinin dışına çıkar. Sen nasıl bütün inançlara saygılı oluyorsun bakayım? Karşındaki adam diyor ki Muhammed yalancıdır. Sen buna saygı mı gösteriyorsun? Kur'an uydurma bir kitaptır diyor. Sen bu inanca saygılı mısın? Allah ikidir, üçtür diyor sen buna saygılı mısın? Allah yoktur diyor sen buna saygılı mısın? Kafir olursunuz. Sakın bu tabirlere yanaşmayın. İnsanları kafirleştirmek için oynanan oyunlar bunlar. Oo, bütün inançlara saygılıymış. Onu belki şöyle tevil ederiz. Bu adamları kurtarmak için. Hani hekim hastayı kurtaracak ya illa son gayretini gösteriyor. Biz de bunların küfe düşmemelerini sağlamak için bütün inançlara saygılıyız. O inançları doğrultuncaya kadar doğruyu anlatana kadar onlarla alakayı kesmeyeceğiz, meşgul olacağız, ilgileneceğiz demektir. Diyelim. Ama biz bunu böyle kullanmıyoruz haber vereyim size. Ben sizin aranızda yaşıyorum. Kim ne maksatla kullanıyor bu tabiri? Bütün fikirlere saygılıymış. Hangi fikre saygılısın sen bakayım? Geldi adam, Türkiye Cumhuriyetini bölüşeceğim diyor. Saygı göstersene bana bakayım. Göster saygını da bir göreyim seni. Paylaştıracağım, paramparça edeceğim diyor adam devleti. Ona saygı göstersene bakayım. Niye ordularını hareketi geçiriyorsun madem her fikre saygılısın? Her fikre saygılıdır. Hele bu, İslami bir fikir olursa ona saygı olmaz. İslam'a zıt bir fikirse ona saygılıdırlar. Böyle iki yüzlük, çok yüzlük, on yüzlük, beş yüzlük olmaz böyle şey. Mevlana'nın dediği gibi ol. Ya olduğun gibi görün, veya göründüğün gibi ol. Öyle münafıklıktan bir şey çıkmaz. Müslüman görüneceksin, içinden gavur olacaksın. Efendim gavur görüneceksin, güya içinden Müslüman olacaksın. Böyle şeyler çekmez. Ehl-i sünnet, el-cemaat. Bir daha söylüyorum, ehl-i sünnet demek, Peygamber aleyhissalatü vesselam ve sahabe gibi inananların meydana getirdiği topluluktur. İşte o topluluktan olacaksın. Onlar gibi iman edeceksin. Onlar gibi yürüyeceksin yolunda. Efendim herkes öyle diyor. Ben Alevi kardeşlerimize şunu söylüyorum. Ehli sünnetin, ehli sünnetin en büyük adamı Hazreti Ali'dir. En büyük sünni. Veya en büyük sünnilerden birisi diyeyim öbürlerine haksızlık olur Hazreti Ali'dir yani içinizde kim var Hazreti Ali Hazreti Muhammed gibi inanmıyor Muhammed başka türlü inanır aleyhisselatu vesselam Hazreti Ali başka türlü inanır bunu diyebilecek bir adam var Hazreti Ali Hazreti Muhammed'in kopyası Ya e o sünniyi Sünni kime diyoruz? Peygamber gibi inananlara, sahabe gibi inananlara. E, Hz. Ali yüzde yüz peygamber gibi inanıyor. Sen onun peşindeki o wagonsa, o lokomotifse Hz. Ali, ona eklenen vagon, sen nasıl başka türlü oluyorsun? Sen nasıl başka türlü olabilirsin? O zaman ya Ali'yi tanımıyorsun, ya da Ali'ye bağlayayım derken yalan söylüyorsun. Ya Ali'yi tanımıyorsun ya da yalan söylüyorsun. Şimdi işin içinden çıkmak için, zor şartlar içindeler. İşin içinden çıkmak için tam bir fırsat buldular. Diyorlar ki, tarihte iki tane Ali var. İki tane Ali var diyorlar. Ve saatlerce söyleyen programlarda, televizyon programlarında Birisi o tarihi şahsiyet. Vurucu, kırıcı, zorba. Vurucu, kırıcı, zorba Ali var. Bizim onunla işimiz yok diyorlar. O Muhammed Mustafa'nın damadı. Onunla işimiz yok. Ya bir Ali var ki Anadolu'nun bir Ali'si varmış. Ne o? Fakirin yardımına koşar. Acizlerin güçsüzlerin yardımına koşar, herkese iyilik yapar. Hani Hristiyanların bir Noel babası var ya, bir yalan, hiç onun da aslı yok, o da sahtekarlı. Tarihte Noel baba diye bir şey yok. Hristiyanların tarihinde de yok böyle bir şey. Bu uydurma bir şey? İnsanları aldatmak için efendim, Hazreti Ali'yi o hayali Noel baba durumuna sokmak istiyorlar. Ve Anadolu'nun Alisidir bu. Bilesiniz ki bunların tamamı ateist sapık. Alevi'ler üçe bölünüyorlar. Çok kısa söylüyorum. Üçe bölünüyorlar. Ve bu işin temeli Yahudiliğe dayanır. Ne yazık ki çok üzgünüm. Şia'nın kökü Yahudiliktir namansız İslam düşmanı Yahudi oranın da kökü maalesef. Masolluğun komünizmin kökü olduğu gibi, her kitbenin kökü olduğu gibi, bütün menfi sistemlerin, düşüncelerin, doktrinlerin temeli olduğu gibi, buranın da temeli onlar. Yemen nedir Yahudi? Abdullah i̇bn Sebe. Ne güzel adı var, Abdullah. Babasının adı Sebe'dir. Bu Yahudi Şia'nın temelini atmıştır. Onlar üçe dönüyorlar. Bir kısmına Gulat-ı Şia Şia'nın aşırı olanları ifrata varanları Bunlar diyorlar ki o Abdullah ibn Sebe o Yahudi'nin önderliğinde gidiyor bunlar. Ali Allah'tır diyorlar. Haşa. Hazreti Ali'nin kendisi Allah'tır. E Allah'tır da niye öldü onu? Yani nasıl Allah'tır ki kendisini ölümden kurtaramıyor? Hristiyanların dediği gibi Hazreti İsa Allah'tır. Hem de diyorlar ki çarmıha gerilmiştir. Niye çarmıha gerilmeyi önleyemedi Hazreti İsa? Allah değil ki. Ali de değil, o değil. Ali Allah'tır diyenler kesin kafir ve dinsizdir. Ben Ali'yim dese kadirdir, de kafirdir, de kadirdir. Onları bir daha defterinizden silin atın. İkinci bir grup var. Hurabiye derler onlara, tarihi isimleriyle. Hazreti Ali'yi peygamber kabul ediyorlar. Hazreti Ali çocuktu. Cebrail Aleyhisselam vahyi getirirken yanlış adres aldı, şaşırdı. Ali'ye gidecek yerde Muhammed'e gitti. Ve Hazreti Ali kızını vererek Hazreti Ali'ye kızını vererek Muhammed peygamberliği ondan aldı. Halbuki peygamberimiz peygamberliğini ilan ettiği zaman Ali 10 yaşında bir çocuk Sonra dünya hiç duydum Hz Hazreti Ali'den? Bu peygamberlik benim hakkımda ama onu kayınpederim Şuraya bu oyunu aldım. Bunlar da kesin bir kez kafirdirler. Ali peygamberdir diyenler kafirdir. Bunların aleviylikle de alakası yok. Şia da alakası yok bunlar. Ateist, dinsiz. <gülüyor> Bunlara bildiğimiz bilgimiz yok. Bir üçüncü alevi var. Bunlara mufaddıla denir tarihi ifadesiyle. Peygamber'e inanıyor, Allah'a inanıyor, Kur'an'a inanıyor, İslam'a inanıyor. Farkı nedir? Hazreti Peygamber'den sonra en büyük insan, bu ümmetin en faziletlisi, en şereflisi Hazreti Ali'dir diyorlar. Peygamber bir numarada ise iki numara Ali'dir diyorlar. Hazreti Ali'yi tercih ediyorlar. En üstün kabul ediyorlar. Ehli sünnet ne diyor? Bu ünletin peygamberden sonra en büyüğü Hazreti Ebu Bekir'dir. Ve mı? Sonra Hazreti Ömer'dir. Sonra Hazreti Osman'dır. Sonra Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali'nin dördüncü oluşu onun değerini düşürmez ki, faziletini düşürmez ki, onu küçültmez ki, ümmet bunu böyle bilerek gelmiştir. Bakın şu levhalara, şurada önce Allah yazıyor sağ tarafta, şurada Muhammed yazıyor, geçiyorsunuz arkaya, sağ, En evet, o tarafta Ebu Bekir, şurada Ömer, sonra Osman, sonra Ali. Ehl-i sünnet bunu camilerine de nakşetti bu sırayı. Camiler şimdi son zamanlarda yapılan camilerden bu levhalar kaldırıldı. Tehlikeli bir oyun. Siz bu yanlışlıklara kurban gitmeyeceksiniz. İnşallah buradan devam edeceğiz. Ezan okundu ben bekletmeyeyim sizi. Kısa bir maruzat var. Yani bu biliyorsunuz kongrelerde de uzun, uzun konuşturmazlar kimseyi. Ama birisi usul hakkında konuşacağım dedi mi akan Bu da şimdi usulle ilgili. Allah razı olsun. Geçen hafta ben de dinledim. Biraz rahatsızdım burada. Öbür'ün Karakoyunlu galiba aklımda öyle kaldı. İlçesi müftüsü buraya gelmişti. Kendisi kürsüye çıktı. Edebdini anlattı. Yani Müftülük dairesi bir banyoda, bir hükümet binasının banyosuna alınmış. Onu aradan kurtarmak için bir bina yapmışlar. Bir cami, iki odalı bir müftülük binası ve iki odalı bir Kur'an kursu binası. Demek evet, arkadaş bu kadar iflaslı ve samimi ki benim 5-600 milyona ihtiyacım var dedi geçen hafta. Ustalar beni bekliyor kaini de çıkmış oradan başka bir ilçeye müftü olarak gidiyor ben gidiyorum gerisi ne olursa olsun demedi arkadaş son anda da şeyler yapayım Camiye yardım etti bilmiyorum burada dedi ki 5 milyar olsa bu tesis tamamlanır bir kardeşimiz çok sevdiğim bir kardeşimiz bana yanaştıramazdan sonra bu müftü efendinin isteğini yerine getireceğim ben dedi bunu alıp bana gelir misin? Aldım götürdüm. 4 milyar 274 milyon çıkarttı. Tahmin ediyorum bunu 5'e tamamlayan parayı da siz buradan verdiniz. Bu ne kadar fevkalade bir şey. Allah razı olsun. Şimdi bugün bir başkası var burada. Kars'ın Tosak ilçesini hepiniz biliyorsunuz. Hatta kızdığınız zaman şimdi seni posofa sürerim, yani bir mahrumiyet yeri olduğunu, imkansızlıklar içinde olduğunu ifade için bunu kullanıyoruz. Uzun yıllar Sultan Ahmet Camii'nde imamlık yapan Recai Hoca Efendi'yi tanıyorsunuz. Sultan Ahmed'in iki imamından birisi. Şimdi bu posof girişine müftü olarak gitti. O Karakoy'unlu müftüsü ne ile karşılaşmışsa, aşağı yukarı Pasol müftüsünün derdi de bu, hiçbir şey yok. Mahalle imkanlar kıt, orada evli sünnet biraz az, öbür taraf çoğunlukta ve Ehli sünnet tesisleri zayıf. Yardım istiyor bu arkadaşımız, kendisi de bugün Beyazıt Camii'nde, İstanbul'da orada bir arsa varmış. Onu nereye kaydırıyorlarmış, bir ilk binası filan mı yapılacak ne? Bu arkadaşımız son anda yetişiyor, işte bir Kur'an kursu, bir cami, bir külliye yapmak üzere yola çıkacaklar. E dediler ona, herhalde daha önceden de biliyorum, Mahmut Paşa senin yarana merhem olur. Veya yaraya bulacağın merhemin bir kısmını oradan bulacaksınız. Bugün burası için sizden yardım isteniyor arsın, posof. Canım, posof beni ne ilgilendiriyor? Peki, Ruslar oradan içeri girerse sen burada rahat oturacak mısın? Oturamayacaksın. Vallahi, Rusların girmesinden daha tehlikelidir küfrün oradan içeriye girmesi. Daha korkunçtur. O küfür gelirsen İstanbul'da ne olur? Sarp kapısından giren Nataşalar İstanbul'a gelmiyorlar var yuvalarınızı yıkmıyorlar mı? Yıkıyorlar. Mutlaka o cephelerin iyi tutulması lazım. Ona da İslami hayatın geliştirilmesi lazım, güçlendirilmesi lazım. Her yere yardım edeceksiniz ama buralara biraz daha gönülden. Diyelim ki, geçen hafta ki kardeşimize benzer bir kardeşim daha çıksın. Namazdan sonra desin ki bana, hocam çok da yorulma, cemaat da iştirak etsin ama, bu müftü efendinin ihtiyacı nedir? Onu ben takdim edeyim. Bu müftü efendinin sen işini yürüsün. Vallahi içinizde böyle kişiler var. Bu paralar sizin olsun. Varisleri bu kadar. Düşünmeyin ya. Bırakın şu varisleri bu kadar. Yır yiyor yır yır varisi için yır. Biraz da senin dostun mübarek. Elinizden geldiği kadar yardımcı olun. Selam-ı Hak bütün hayırlarınızı kabul etsin. İlla.